I got a new world in my view, Lord, my journey I pursue, I said I'm running, running for the city, I got the new world in my view, I got the new world in my view, oh, my journey I pursue, Lord, I'm running, running for the city, I got the new world in my view, come on, get on army, Help me to run the holy righteous way. Can't you hear them? Savior calling. Well, he's knocking at your door today. I got that new world in my view. Lord, my journey, I pursue. I said I'm running, running for the city. I got the new world in my view. Don't. He bowed record. All he suffered for, Jesus Christ. They placed him on an island called Patmos. He had a great revelation sign. I got the new world in my view. Lord, my journey I pursue. I said I'm running for the city. I got the new world in my view. I got that new world in my view. Lord, my journey I pursue. I said I'm running, running for the city. I got the new world in my view I got the new world in my view Lord my journey I you. I said I'm running, running for the city I got the new world in my view 21st chapter of Revelation John talking about the new world He said I saw a new heaven and a new earth But the first heaven and the first earth were passed away And thou will no more see. John said, "I saw New Jerusalem coming down from God out of heaven, prepared as a bride, a dawn for her husband." Amen. You know, e a city is set on a hill cannot be hid. Certain a person is a city. Amen. So let us humble ourselves, dear ones. Get ready for the new world. Prepare yourself to live in that holy city, that same city, that same kingdom that Jesus was talking to his disciples about when he left them going on back to his father. Don't forget it. Amen. He said, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe in me also in my father's house. A many mansion. If it was not so I would have told you I'll go to prepare a place for you And if I go To prepare a place for you I will come again And receive you unto myself That where I am That ye may be also Now tell me dear one Why was Jesus He was standing on earth Talking to his disciples Amen. Promising them that he's coming back for them. Amen. To live with them here on this earth. Amen. He going to live with you in your human body, and he in the spirit. Amen. So don't get the Bible mixed up. You just keep that same old way that grandma and great grandma and grandpa had. They didn't know any better. God winked at that, ignorance, And they, they was well blessed for what they knew.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 I got the new world in my view Merhabalar 94.9 açık radyoda Sinefil programına hoş geldiniz. Ben Yaşın Burul. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Selma Özgürlük Yürüyüşü'nün şarkılarından başladık. Sister Gertrude Morgan'dan Rahibe Gertrude Morgan seslendirdi. I've got the new world in my view. Bu hafta Vizyon'a girdim. E, aynı zamanda stüdyomuzda canlı yayında bir konuğumuz var. Ali Deniz Şensöz sinema yazarım. Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. E, telefon attığımızda ise Melis Behlil var. Program ortağım. Merhaba Melis. Merhaba Evet, e, bu hafta vizyon filmlerini konuşacağız. Ondan sonra ise e, Oscar adaylarının kapsamlı bir değerlendirmesini yapacağız Ali Deniz'le birlikte. Onlara geçmeden önce e, sizlere her zaman olduğu gibi öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Sinefil programının e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Ufuk Akarı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Evet, hazır müziğiyle başlamışken bu hafta Başka Sinema kapsamında bizde de vizyona giren özgürlük yürüyüşü Selma ile başlayalım. Biz programa girmeden önce de Ali Deniz biraz konuştuk. Hem Oscar adaylıkları bağlamında biz ikimiz de Selma'ya haksızlık edildiğini düşünenlerdeniz. Amerika'da da bu konu bayağı tartışıldı bildiğim kadarıyla değil mi Melis? <gülüyor> Çok konuşuldu hala da konuşuluyor hani yönetmenin hem siyah hem kadın olması nedeniyle yönetmenlik adayı alamadığı e, konuşuluyor çünkü en iyi filmde alındı aday ama e, oyunculuklarda da aday gösterildi. yani ilk girdiğinde ben buradaki sinema yazarlarıyla da e, altın kürelerde mesela adaylıklarında öyle bir iddiaya bile girmiştik o bir arkadaşım Selman'ın alacağını düşünüyordu. Ben ise almayacağını düşünüyordum. Yani gidişi belliydi altın kürelerin. Ama Oscar'lardan daha bir şansı olur belki Amerikalılar oy veriyor falan derken tam tersi hiç olmadı. Ama böyle Oscar'ların da daha çok belli bir yaş üstü erkekler beyaz erkeklerin ağırlıkta olduğu bir grup tarafından verildiğini tekrar hatırlatmış oldu bize. Evet Selma gerçek bir olayı ve gerçek bir dönemi beyaz perdeye taşıyor. Martin Luther King'in, Dr. Martin Luther King'in Alabama'nın Selma kasabasında. Aslında o dönem önemli bir dertleri var. King'in başında olduğu hareket Amerika'da... ...eşitlik için yani o ayrımcılığın ortadan kalkması için hem hukuki anlamda hem de hayat pratikleri açısından pek çok cephede mücadelelerini sürdürüyorlar. E, ve bütün bunların e, en önemli saç ayaklarından biri de oy verebilme hakkı. E, kağıt üzerinde kanunen aslında bu ayrımcılık sona erdirilmiş durumda ama güney eyaletlerinde fiili uygulamada hala e, siyahların oy vermesi çok... E, Pratik bir biçimde engelleniyor o dönemde. Ve aslında hani böyle federal, ulusal bağlamda bir kanun çıkarılması hem yerel hem eyalet hem de federal seçimlerde siyahi vatandaşların oy kullanmasının önündeki bütün engellerin kaldırılması istiyor King ve arkadaşları. Buna karşılık dönemin başkanı Johnson'dan ki oyuncu kadrosu da birbirinden muhteşem. Yani her rol dolu dolu onun altını çizmek gerekiyor. King'i David Oye lavabo canlandırıyor ki bence çok başarılı sayılım. Ee, karısı rolünde Carmen Ejogo'yu görüyoruz. Ee, her yan rolde dediğimiz gibi önemli isimler karşımıza Tom çıkıyor. Tam Amerikan başkanı oynayan. Evet. Ondan sonra e, Tim Roth e, Alabama'nın korkunç valisi e, rolünde karşımıza çıkıyor. Eee Ribisi mesela Gene Johnson'ın danışmanı rolünde. Onlar hep e, iddialı isimler böyle yan rollerde de karşımıza çıktıklarında da rolleri dolduruyorlar. E, ve sonuç itibariyle King hani Washington'da e, başkan için gerekli lobileri yapıyor bir taraftan ama hani başkan pek yanaşmıyor. Öncelikle e, hani bu meseleyi kendi gündeminin önceliği değil. Aslında çok iyi bir oyla seçilmiş ama e, bu meselenin de çok üstüne gitmek istemiyor. Açıkçası sağ seçme. O da seçmen. çok tartışılıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Buradaki en çok tartışılan şeylerden biri filme dair. Aslında Johnson'ın o konuda çok daha King'e yakın olduğu, King'e destek verdiği bu kadar filmde gösterildi ya yani filmde negatif olarak aslında gösterilmiyor Johnson ama böyle yine de bir mesafe koyuyor gibi görünüyor. Ee, ve gerçek olaylarda onun aslında çok daha e, King'le yakın çalıştığı tekrar tekrar söyleniyor. İşin tarih kısmına çok hakim değilim ama bu da e, Son dönemlerde yapılan tartışmalardan biri oldu. Gerçi tabi. bence film boyunca Kingle pek çok defa buluştuğunu görüyoruz ki bu e, Amerikan başkanı seviyesindeki birinin bile bence böyle bir sivil haklar aktivisti lideriyle yakın çalışmasının işareti ama bir taraftan da Cansın çok klasik bir politikacı olduğunu gösteriyor bence ve o açıdan da hakkını verdiklerini düşünmüyorum çünkü hani Cansın hakikaten kariyer politikacılarından e, hani seçilmeden başkan olmuş <gülüyor> Kennedy'nin suikastı üzerine e, hani öyle şeyler de var kariyerinin. E, ama sonuç itibariyle e, Selma gerçek olaylardan yola çıkan bir taraftan FBI'ın e, kurucusu J. Edgar Hoover'ın e, yönetimi altında ne kadar korkunç e, paranoyak bir sistem kurduğunu bize gösteriyor. İnsanların her yerde dinlendiğini takip edildiğini öbür taraftan da bu sivil e, şiddetsiz direniş e, eylemleri. Ee, tabii bizim yakın tarihimizde de bize çok aşina gelen sahneleri yeni baştan izlemiş gibi de etkilendik değil mi? Evet yani zaten film e, gösteri yürüyüşleri üstüne kurmuş bütün dramatik yapısını. E, ve o yüzden hani izlerken gerçekten gezi direnişini hatırlatacak sürüsüyle Bizansan görüyorsunuz. Hani aslında hani zaman ve mekandan bağımsız olarak hani hak mücadelesinin sürekli farklı coğrafyalarda ve yerlerde hani tekrar ettiğini de hatırlatıyor film. Ve Amerika'da da yani arada 40 sene geçmiş olmasına rağmen o filmin basın gösteriminin düzenlendiği gün öğleden sonra ben filmden çıktım eve gittim ve Ferguson kararı açıklandı. Yani o hakikaten çok acayip bir deneyimdi. Böyle filmde 60 sene geçmiş işte, işte 40 sene geçmiş hani belki bir şeyler değişmiştir bir ümitle çıktıktan sonra televizyonu açtığınızda aslında her şeyin ...neredeyse aynı durduğunu görmek gerçekten bayağı ümit e, bir anda yani. Evet e, ama öbür taraftan da hakikaten direnişin ne kadar etkili bir şey olabildiğini de göstermesi açısından... E, ...Selma yani filmin hikayesi o kadar etkileyici ki... E, Sinematik dilinin e, ya da e, tonunun e, aşırı bir didaktizme kaçmadan e, hakikaten yaşananların ruhunu yakalayabilmesi bu tarz filmlerde çok zor. Geçtiğimiz sene Mandela filmi mesela en çok tartışılan filmlerden biri olmuştu bu açıdan. Orada da çok kuvvetli bir hikaye olmasına rağmen e, çok zayıf bir filmle karşılaşmıştık. Bütün eleştirmenler de seyircilerden de rağbet görmeyerek e, hayal kırıklığı olduğu Ortaya çıkmıştı. Ee, ama ben Selma'nın öyle olmadığını düşünüyorum. Selma'da hem Kast çok iyi oyuncu e, grubu seçmesi, e, yönetmenin de hikayeyi ortaya koyuşta çok maharetli bir biçimde e, davrandığını düşünüyorum. O yüzden yönetmen Eva Duverne'ye e, bir haksızlık edildi. Biz adını analım buradan. Evet. Yani... Ben açıkçası filmin kendisine o kadar şeyim yok. Ee, biraz fazla düz geliyor bana böyle bir televizyon estetiğinde. Ama dediğim gibi yani hikaye o kadar güçlü ki ayrıca yani diğer adaylara baktığımızda hani Eva Düverne'in onlardan nesi eksik? <gülüyor> Da evet genel olarak zaten zayıf bir sene ve hani yani Selma evet konvansiyonel bir film sonuçta çünkü stüdyo filmi ve hani bu yüzden biraz önce bahsettim biz tarihsel gerçeklerin manipüle edilmesi de tamamen o konvansiyonel dille oturtmak için dramatik çatışma kurmak evet. için yapıyorlar. Ama bir yandan gerçekten adaylara baktığımızda hani zaten hani Oscar'lar ana sinemanın ödülleri ve hani eli yüzü düzgün ve diğer adayların çoğundan çok daha iyi bir film. E, çünkü diğerleri hani konvansiyonel sinemayı da tam alt hani beceremeyen filmler var. Mesela Imitation Game çok daha bayağı vasat bir film aslında hani Selman'ın yanına baktığınız zamanı. Yani daha önce Oscar alan filmleri düşündüğümüzde yani Argo ile karşılaştıralım mesela. Mesela Argo'dan çok çok çok Argo'dan daha iyi, iyi yani bence. <gülüyor> evet. Hem ele aldığım mesele hem de hem sen girdin şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Ben Affleck'in orada yönetmen ödülünü almış olması, yok hani... alamadı ya film. Ya aldı. aday olmuş alamadı. olması yani, hani adaylığı da yok muydu orada? Yok şey e, son yılların en büyük Oscar sürpriziydi. Ha aday olamaması. Ben Affleck, mı? evet aday olamaması. Hatta biraz da film oyuncu aldı. Ha. tepki bir şey. Ama e, dolayısıyla hani Selma Özgürlük Görüşü bizim beğendiğimiz filmlerden biri bu hafta. E, bir yürüyüş filmi daha var bu hafta. Bir başka uzun yürüyüş. E, Wild, yaban filmi. E, bu da Kanadalı yönetmen Jean-Marc Vallée'nin son filmi. E, ve de o da gerçek bir hikayeden. E, Melis onu da sen izledin aramızda. Evet. E, bu da öbürüne kadar toplumsal geniş bir hikayesi. Bu da tam tersi tek bir kadının öyküsü. E, Charles Trade bu gerçek soyadı değil e, kendisi. Sonra da resmi olarak değiştiriyor. Yoldan çıkmış soyadını alıyor çünkü e, genç yaşlarında uyuşturucu bağımlılığı e, problemi var. E, kocasını aldatıyor o dönemde hayatı tamamen kontrolünden çıkıyor e, ve hem soyadını değiştiriyor hem bir e, dövme yapıyor hayatının kontrolünü tekrar ele almak üzere Pacific Trail denen işte. Amerika'nın batısında dağlarda bir yürüyüş hattı var, yüzlerce kilometrelik. Orayı tek başına yürümeye karar veriyor. Zaten hani onu bitirebilirse nasıl olsa uyuşturucu şeyinden de kurtulmuş oluyor ve kendine de bir şey ispat etmiş oluyor ve tek başına bunu yürümeye başlıyor. Onun hikayesi. Tabii ki hani sadece yürüyüşünü görmüyoruz, geri dönüşlerle bütün hayat hikayesini de izliyoruz bir yandan performansla bekleten çok iyi. Yani Riz film bu kadar iyi olmasa burada zaten bu film TV'de O yani da zaten Oscar'larda aday en iyi kadın oyuncu evet, kategorisine. Evet. Canlandıran Laura Dern de Oscar'a aday. O da çok çok iyi. Ee, zaten hani onu bu dire şeye baştaki eee o çöpü şeyiten şeylerden biri annesinin eee kanser olması ondan hani o zamandaki ilişkileri, sonraki ilişkileri bütün onları da görüyoruz. E, filmin e, İlham aldı, daha doğrusu o yarlandığı kitabı yazan kadın da yani hala işte sanırım 50'li yaşlarının başında ya da 40'lı yaşlarının sonunda. O da e, çeşitli ödül törenlerinde ve İzmir yanında boy gösteriyor. Böyle bir e, ilham verici bir hikaye ama onu öyle ilham verici, iç bayıcı şekilde değil. Hakikaten o kurguyu gayet e, ilgiyi ayakta tutan bir şekilde e, sürdürüyor film. Bir yandan işin içinde bu yolu kadın olarak yürüme meselesi de var. Yani yine şeye, çok fazla e, klişelere düşmeden ama yine de bir erkeğin yürüyeceği yoldan farklı bir şekilde yürüyorsun uçta. E, bence yani ben Jean-Marc Alier'i seviyorum zaten Crazy'den beri de böyle bir Kanada'dan gelen bu yeni dönem e, genç Fransızca afill yönetmenlerden diye de olarak Roland'a <gülüyor> <gülüyor> beraber. Ee, bence Yaban Wild'da bu senenin en azından stüdyolardan gelen en iyi filmlerinden biri. Evet o zaman hemen bir müzik arası verelim ve Wild'da e, kullanılan parçalardan birini Reese Witherspoon'un da eşlik bir parçayı dinleyelim. Simon Garfunkel'dan geliyor El Condor pasa. Let's I would, if I could, I should. Simon Garfunkel'dan dinledik. El Condor pasa. Bu hafta vizyona giren Wild, yaban filminde kullanılan parçalardan biriydim. Evet, haftanın vizyon filmleriyle devam ediyoruz. 94.9 Açık Radyodayız. Canlı yayın konuğumuz Ali Deniz Şensoğuz ve telefon attığımızda Melis Behlil ile birlikteyiz. Haftanın bir diğer dikkat çeken filmi ise e, İsveç'ten geliyor. Cannes Film Festivalinde belirli bir bakış bölümünde e, jüri özel ödülüne sahibi olmuştu. Jüri ödülüne sahip olmuştu. Ben Ruben Östlund'un filmi, Force Majeur orijinal adı bizde Turist adıyla e, vizyona giriyor. E, Force Majeur aslında çok daha bir yan anlamlarıyla e, filmin ruhunu daha çok açığa çıkartan bir isim ama e, turistlik durumu da <gülüyor> aslında hani turist kavramı üzerinden de düşünülebilir. Senaryo da Ruben e, Östlund kendisi yazmış. Başrollerde Johannes Kunke, Lisa Loven e, Kongsley. ...Vincent Wettergren, Clara Wettergren ve Christopher Hiviu yer alıyorlar. Evet, Turist zaten filmin orijinalinde de kullanılan, yabancı dillerde kullanılan isimlerinden biri. O yüzden böyle bazen dağıtımcıların çevirileriyle dalga geçiyoruz. ama bu orijinalinden e, gelen bir isim. E, ve hani hem turist bir ailenin hikayesi hem de biraz kendi hayatında bir turist olma durumu da var e, filmin içinde... İsveçli bir aileyi e, Alpler'de kayak tatilinde izliyoruz ve e, filmin diğer adı olan Force Majors büyük bir e, olay, büyük bir dış güç, e, neredeyse işte tanrısal bir eylem gibi bir şeyle karşılaşıyorlar, bir nevi bir çığla karşılaşıyorlar ve bütün dengeler e, bozuluyor. Yani aileler için aile nedir? Nasıl bir yapıdır, nasıl ayakta dururu epey bir didikleyen, çok da e, aile tarafında bir yerde kalmayan bir film. Evet, aslında çünkü filmin çok başına yer aldığı için film aslında o çatışma üzerine kuruluyor. Çok da yazıldı, konuşuldu medyada. Dört kişilik bir aile, iki çocukları var... E, Öğle yemeğinde dağın tepesindeki restoranda oturmuş yemeklerini yerken o civarda hep olduğu üzere kontrollü bir çığ geliyor ama bir süre sonra fark ediyorlar ki çığ kontrolden çıkıyor ve restoranda tam oturdukları yere doğru gelmeye başlıyor Tabii çok büyük bir panik. E, herkes kaçışmaya çır, işte barışlar, çığırışlar derken e, anne can havliyle çocuklarına koşarken ve çocuklar da can havliyle baba baba diye bağırlarken bir bakıyoruz ki baba iphone'unu alıyor ve kaçıyor <gülüyor> karısını ve çocukları e, iphone'unu alması özellikle evet. <gülüyor> e, tabii dokunan bir an bu, bu arada e, filmin Yeşim'in de dediği gibi çok başında ve fragmanda da yer alıyor evet. filmin çıkış veriyor, noktası olmuyor. hatta sonra evet Bunun üstüne karı koca kavgalarını izliyoruz yavaş yavaş aslında bunun çok büyük bir erkeklik meselesine döndüğünü ve adamın da erkek gururunu korumaya çalışmasını izliyoruz ve tabii ki de inanılmaz bir mizah çıkıyor böyle bir durumdan da. Çünkü Pasif yani, agresif bir kavga durumu da var. Hani karşılıklı bağırıp bir fırlatma da değil. Böyle hep üstü bir kapalı, hep bir medeniyet şeyi hisvesi altında diyelim. Pasif agresif. Evet, iğneleyerek sürekli olur. iğnelemelerle. Evet. Yani aslında bu Force Majora'da da çok <gülüyor> uygun. Çünkü <gülüyor> hani burada bir e, Bir metafor kullanmış hani bir örnek kullanmış hani modern çağda kadın erkek ilişkisi bir aile mevhumu üzerine çocuk sahibi olma çocuklarla kurduğumuz ilişkiler onlara karşı duyduğumuz sorumluluklar üzerine ee, aslında bir örnek hani o çiğ oraya kadar geliyor ama aslında kimse zarar görmüyor sonuç itibariyle bu çok güzel hani. Eyvallah. Ama sonuç itibariyle öyle bir aciliyet durumunda e, birbirlerine muhtaç kaldıkları bir anda insanların refleks olarak nasıl davrandıklarını sorgulanması üzerine e, işte ebeveyn olduğunuzda bu tepkiler değişmeli mi nasıl değişmeli e, üzerine ve orada tabii erkeklik, kadınlık, annelik, babalık meseleleri de tartışılmaya başlanıyor. Bu çünkü hani e, çok bambaşka filmlerde bambaşka biçimlerde de karşımıza çıkabilir. Burada o çığ yani e, bir metafor aslında. Yani o bir ekonomik kriz de olabilir. Evet. Başka bir şey de olabilir. Yani o ailenin başına gelebilecek Biz herhangi güçler. bir şey, dış güçler ama yani bir bir sıkıntı geldiğinde e, nasıl davranılıyor o ortamda? Çünkü filmin ilerleyen noktalarında başka karakterlerle tanışıyoruz. Arkadaşlarıyla vesaire. Onların her arasındaki diyalogları da ben çok eğlenceli buldum. Çok enteresan, keskin gözlemlerle dolu. E, babayı Thomas'ın e, yakın bir arkadaşı var. O e, O mesela, e, onun kız arkadaşının, genç de bir kız arkadaşı var 20'li yaşlarında. E, onun yaptığı gözlemler, sizin nesliniz, şöyle böyle gözlemleri. E, bence hani bayağı evrensel bir tarafı da var dokunduğu temaların. Yani çok İsveç'e, Kuzey Avrupa'ya ya da Avrupa-Batı medeniyetine dair diye de ben düşünmemek gerektiğini düşünüyorum. Biraz Kuzey Avrupa sineması mizahını hatırlıyorum. Hani biraz karismaki estetiği falan da var ya filmde. Hani sürekli işte sabit kamera, hı hı. <gülüyor> geniş mizansenler ve onun içindeki dolanan karakterler ve oradan çıkan absürt mizah. Yani çok bu Kuzey Avrupa sinemasının çok tipik özelliklerini aslında taşıyor filmde. Ama başarılı bir uygulayası. Evet evet çok başarılı bir yandan da kendine has bir dil de kuruyor. Özellikle müzik kullanımı çok garip hani... İşte klasik müzik, bayağı senfoni gibi. Bir evet evet bir evet. tekinsiz bir atmosfer yaratıyor aslında. Hani çok garip mizah var, kara mizah var, hiciv var. Ama bir yandan da bir gerilim de var. Yani o gerilim hissini de aynı anda vermeyi hmm. başarıyor. O yüzden yönetmenlik olarak da çok iyi tasarlanmış bir film bence. Evet son ana kadar yabancı dilde en iyi film Oscar'ı kategorisine ilerledi ama son altıya kalamadım. O son altıya kalamaması üzerine de aslında yönetmenin enteresan bir video yorumu oldu. O da Pe çok konuşuldu. Filmdeki bir sahneyi evet. hatırlatıyor bu arada o videoda. <gülüyor> <gülüyor> Ama spoiler vermeyelim. Evet <gülüyor> buradan şey vermeyelim. Onu açık etmeyelim. Filmi gördükten sonra onu da izlemekte fayda var. Evet. Aynen hani dinleyicilerimize da, o konuda daha haberdar etmiş olalım. Yani evet. Kısaca şey diyebiliriz hani kendisiyle dalga geçmeyi başaran. ...bir insan olduğunu söyleyebiliriz... ...onu da takdir gibi. etmek <gülüyor> gerek... Evet, yani evet. ...aday olamama üzerine de... E, ...keldince küçük bir yorumda bulunmuş... ...hoş bir bu biçimde... E, ...onun videosunu da internette bulmak mümkün... ...filmi izledikten sonra ama... ...onu da izlemeyi unutmayın... E, ...yönetmenin şeyini, e, yorumunu... E, haft ...bu hafta vizyona giren... ...üç filmimiz daha var... E, ...bunlardan bir diğeri ise... E, ...Jupiter Yükseliyor... ...Jupiter Ascending... Ki onun arkasında da çok iddialı isimler var. Wachowski kardeşler hem senaryo yazdılar hem yönetmen koltuğunda görüyoruz ikiliyim. Aslında Matrix üçlemesiyle dünyada büyük çapta isimlerini duyurdular. En son Cloud Atlas, Bulut Atlas'ıyla biraz böldüler seyircileri. Ee, onu da söylüyorum, çok iddialı bir şey kalkışmışlardı orada da. Ee, bu hafta Jupiter yükseliyor orada. Böyle fantastik bilim kurgu karışımı bir dünyayla yine karşımızdalar. Evet, aslında yani Matrix'ten çok şeyi hatırlattı bana Jupiter yükseliyor bu son Cloud Atlas'ı. Çünkü yine böyle biraz çok iddialı, çok büyük bir hikaye ve biraz karmaşıklaşıyor. E görsel olarak son derece etkileyici e, yarattıkları dünya ama hani hikayeli olarak baktığınız Matrix'in yakalayan tarafı hani hem görselliği de hem de hikayeyi derinlikli ve çok boyutlu bir hikayeydi. Eee o yani bir Matrix değil onu söyleyin başta ama bir Matrix'te bir eee yılda bir falan da gelebilir insanın başına. E, film şeyden de çıkıyor yola. İnsanlar dünyalı değilmiş aslında insanlar sani bir sürü başka gezegende de yaşıyorlarmış ee, dünyada bunlardan sadece bir tanesi ve bir ailenin işte çocuklarından birine ait annesinden ona kalmış ee, ve biraz Mars'teki gibi aslında şey olarak da e, böyle bir beslenme çiftliği olarak bir noktada gelip bütün insanları öldürmek üzere bir kenarda tutuluyor işte bu da ilkel bir gezegen diye. Ve bu gezegendeki bir genç kız e, Mila Konu canlandırdı Aslında bu aristokrasiye dahil Bu ailenin bir parçası e, Bunun ortaya çıkmasıyla beraber işte onun çevresinde dönen Onun e, öbür ailenin yanına getirilmesi işte onun gelmesiyle beraber Bütün tabii güç dengelerinin değişmesiyle Başlayan bir takım aile içi kavgalar Ama Aile içi kavga deyince tabii bunlar gezegenlere sahip Ee, uzay aristokratisi diyelim. <gülüyor> Onların kavgaları da öyle basit kavgalar olmuyor haliyle. Çok daha fantastik. Evet bu hafta bu arada dediğin gibi oyuncu kadrosu oldukça iddialı. Hani onun da belli bir seyirci kitlesi çekeceğini tahmin ediyoruz sinemaya. İki filmimiz daha evet, var. Yani Hı -hı. Oyuncuları söylemedik bu arada galiba. Charlie Tatum. Mila Kunis'in söylediği için bir, bir de Eddie Redmayne ki şu anda aynı zamanda Oscar çok daha farklı bir rolde tabii ee, Stephen Hawking'den bu son birini en... de unutmayalım ee, evet e, yani film genel olarak hani hem işte bu şeyleri en azından izleyecek tarafları var ama hani işin hikaye tarafına çok fazla kafayı takmamak gerekiyor diye özetleyebilirim evet evet Belki de bu hafta hikaye tarafına çok takılmamamız gereken bir diğer film ise Türkiye'den geliyor. Özcan Deniz'in son filmi, sonunda bu hafta vizyondan. Sevimli, Tehlikelim. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Ayça, Ayşin Turan, Türkan Kılıç ve e, Taner Turan yer alıyorlar. E, en son Su ve Ateş adlı bir melodram, e, yine romantik e, dram filmi çekmiştim. E, artık bu dördüncü filmi bayağı e, Türkiye'deki popüler sinemanın en iddialı yönetmenlerinden biri Özcan Deniz. Özellikle gişe rakamlarına bakarak hani bunu söylüyorum. E, belli bir izleyici kitlesi var. Bu sefer çok daha masalsı bir dünyaya e, açılıyor sevimli tehlikeliğiyle. Evet. Ve böyle işte Rapunzel'den Cinderella'ya, Robin Hood'a, e, Beyaz Atlı Prense kadar pek çok öğeyi içine yedirdiği e, bir hikayeyle karşımızda. Biraz günümüzün Türkiye'siyle böyle fantastik bir dünyayı birleştiriyor ama estetik anlamda ise bayağı Bollywood filmi gibi. Evet Ya yani ben bir Bollywood filminin yeniden yapımı sanmıştım hatta fragmanı, hatta posteri bile görünce e, anladığım kadarıyla orijinal bir hikayeymiş. Ama Ondan emin e, değilim e, ben ama onu bir araştırmak yani, lazım. Evet, e, hani hem müzik kullanımı hem genel böyle bir türden türe aptlıyor olması, merkeze işte aşk hikayesinin koyu olması zaten Türk sinemasının e, Bollywood'la yakın noktaları var. Burada daha da görünür kılınmış vaziyette. Ama hani benim ben filme göremedim ama daha genelden duyduğum e, Özcan Deniz'in aslında şimdiye kadar yaptığı en iyi yönetmenliği olduğu yönünde. Bu ne ifade ediyor ondan emin değil ama. <gülüyor> evet bu haftanın da tek Türk filmi aynı zamanda iddialı filmi itibariyle aslında genel olarak e, şeydeki salonların çoğunu <gülüyor> kapsayacak olan filminin. Evet, sevimli, e, heyecanlı. E, sevimli, tehlikeli. Ay, sevimli, tehlikeli. Sevimli, tehlikeli. Sevimli, tehlikeli oldu. Fakatları karıştırdım. <gülüyor> Bir de küçük dinleyicilerimiz için film var bu hafta. Sömestr tatilinin son hafta sonunda. E, sünger Bob, Kare Pantolon, e, Spongebob, Squarepants sonunda, vizyonda. E, uzun süredir bekliyordu. Küçük dinleyicilerimiz bunu da. Nickelodeon kanalında e, çok uzun süredir çok büyük bir hayran kitlesi var. Sadece küçükler değil, büyüklerin de sevdiğini söyleyebilirim e, bir tarafta. Daha bir filmi yapıldı zaten Sünger Bob'un e, e, da. Bir süre geçti onun üzerinden. Yeni bir jenerasyona şimdi tekrar film çıkıyor olacak. Çünkü 99'dan beri dizi sürüyor. 2000'lerin başında bir kere bir film yapılmış. Hı -hı. Ee, o, o film, film animasyondu. Burada daha bir live evet, action bir dünya var. var. Evet. Ee, Antonio Banderas var mesela. Hı -hı. O yüzden bu hafta Sünger Bob Kara Pantolonu vizyonda. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Ondan sonra Oscar... Ben de bu noktada size veda edeyim. Bu Amerika'dan yaptığımız son e, paralel yayın evet. oldu. Gelecek hafta olmayacağım ben programda. Ondan sonra normal dizelimize dönüyoruz. Evet ondan sonra stüdyoda bizimle birlikte olacak Melis. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ve e, Force Majeur turistin müziğine ile şimdi bir ara veriyoruz. Ee, Johannes Kunke, Lisa Löwen Königsli ve Clara Vettergren beraber çalmışlar. Evet haftanın yeni filmlerinden *Tourist Force Major*ın müziğinden dinledik bir bölüm. Şimdi e, 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programında Oscarları konuşmaya başlıyoruz. 22 Şubat gecesi Amerika. Ee... Bizde gene sabaha karşı olacak yayın ee, Bu sene Dici Türk e, yayınlayacakmış Oscarları Onun da bilgisini vermiş olalım dinleyicilerimize Burada ee, Konuğumuz Ali Enis Şen Söz Adaylıklar üzerine konuşmaya ve genel yorumlarımıza Başlayalım Evet öncelikle zayıf Bir sene demiştik ya hani gerçekten e, Filmlere baktığımız zaman e, Daha önceki senelere göre daha Çok etkileyici olmadığını görürüz aslında durumun ve tablonun Boyhood önce Boyhood'dan bahsetmek lazım Temmuz ayında vizyona ge gerçi geçen sene Sam Densley gösteridiktan sonra e yavaş yavaş konuşulmaya başlandı arkasından Berlin'de yeni yönetmen aldı arkasından Temmuz'da Amerika'da vizyona girdi ve e bir anda eleştirmenlerden beklenmedik gibi destek aldı. Gişe'de inanılmaz büyük bir başarı elde etti. Yani bu kapasitede bir film için. Yani 4 milyon <gülüyor> dolar <gülüyor> bütçeli. Evet. 4 milyon dolar bütçeli ve 12 yılda çekilmiş bir büyüme öyküsü ve filmde hiçbir şey olmuyor tırnak içinde. Çocuğun büyümesi zamanın akışından başka başka hiçbir şey olmuyor. Ya böyle baya... Onu anne babalara sor. O <gülüyor> kadar çok şey oluyor ki. İşte yani. zaten filmi güzeldi. O kadar çok şey oluyor ki ama işte böyle konvansiyonel film beklentisinde olanlar o büyük dramatik çatışmaları görmedikleri için ...bazıcık hayal kırıklığına uğruyorlar maalesef. Ki aslında pek çoğumuzun hayatı böyle evet. değil mi? O yüzden e, gerçekten asıl hissettirtmeye çalıştı. Hayatımızda zamanın nasıl aktığını, neler üstünden gittiğini... Bunların, ...bunu görünür kılmak... E, ...çok iddialıydı. Yani Altın Küreler'e kadar bütün ödülleri aldı. Fakat sektör ödülleri açıklanmaya başlandı. Asıl kazananları belli eden, yani kazananların... Kimlerin kazanacağını işaret eden ödüller e, sektör ödülleri. Amerikan Yapımcılar Birliği mesela Birdman'a verdi. Oyuncular Hı -hı. Birliği ensemble ödülünü yani en büyük ödülünü yine Birdman'a verdi. Bu HUT şu an e, kurguculardan bir en iyi Hı -hı. kurgu dalında ödül aldı. O da önemli bir ödül. En iyi film e, Oscar'ını belirleyici ödüllerden birim. Şimdi tek e, Yönetmenler Birliği ödülü kaldı önümüzdeki hafta açıklanacak ve en önemlisi o. Ve onu kim alırsa en iyi filmi olacak diyebiliriz. Ama şu an birazcık ibre Birdman'e dönmüş gibi Hı. görünüyor. Onun dışında Budapest'te oteli hiç beklemiyordu kimse bu kadar başarılı olacağını. Çünkü film çok erken vizyona girdi ve e, fakat yıl sonunda unutulmadığı görüldü. Ve en fazla Oscar'a aday olan film oldu. Ve ilk defa Wes Anderson en iyi yönetmen aday oldu. Zaten yönetmenlere baktığımızda şey, kendi yani Richard Linklater ve Wes Anderson gibi Amerikan bağımsız sinemasının... En önemli iki yönetmenin sonunda evet. adaylık elde edebilmiş olması sevindirici. Bunun yanında daha stüdyo filmi ve çok Oscar'lık diyebileceğimiz iki film var. Ee, yine çok adaylık alan Imitation Game. Ee, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alan Turing'in... Ee, ...enigma şifresini nasıl çözdüğünü anlatıyor. Tam Oscar'lık, İkinci Dünya Savaşı draması aslında. Turing rolünde de Benedict Cumberbatch. Cumberbatch o da aday. Ee, diğer e, bir genius <gülüyor> hikayesi de Theory of Everything. Bizde Her Şeyin Teorisi televizyona girecek. Onda da Stephen Hawking'in yaşam öyküsü anlatılıyor. Ve ondaki rolüyle Ed Redmayne, şu an erkek oyuncu kategorisinin favorisi. O da aslında Oscar'ın bayıldığı... Bir Hı -hı. E, tarzda oyunculuk, fiziksel performansın çok ön plana olduğu, ön planda olduğu fiziksel engelli bir adamı canlandırıyor. My Foot Sendromu değil Evet mi? mesela My Foot Sendromu gibi. Zamanda Daniel Day-Lewis'e Oscar getiren evet. Sol ayağın filmindeki performansım. Selma'dan bahsettik. Selma beklenenin çok altında performans gösterdi. Bunun en büyük nedenlerinden biri filmi bu senenin sonuna yetiştirmek için çok acele ettirdiler. Yani Duvenay e bayağı Kasım ayında hala kurgu yapıyordu. Postu Aralık başı gibi bitti. Ve <gülüyor> Paramount filmin şirketi ...bütün kaynaklarını ve enerjisini Interstellar'ı harcadı Oscar kampanyasını. Ve çok umutluydular, bekliyorlardı. Daha büyük, daha fazla adaylık bekliyorlardı. Fakat sadece teknik adaylıkları alabildi. Ve Selman'ın üstüne gitmediler. Ee, üye... <gülüyor> Akademi üyelerine screenerler çok geç gitti. Dernek ödüllerinde de yine çok geç gitti için hiç adaylık alamadı. Filmin görünürlüğü yok oldu. Yani görünürlüğü çok azdı ödül sezonu boyunca. Ve e, Oscar'larda da gördük sadece iki tane adaylık alabildi maalesef birazcık şirketin aslında çünkü bu baya aslında PR işi Oscar dediğimiz şey ee, inanılmaz Olduğu kampanyalar çok. dönüyor e, gerçekten birebir çalışılıyor ilişkiler şirketleri var sadece ödül sezonunda çalışan ve filmler üstüne çalışan e, ve maalesef böyle bir konumda kaldı film sadece en iyi film ve en iyi şarkı dalında iki adaylıkta kaldı yani o <gülüyor> e, sahne ödüllerini almaya çıkan oyuncuların yönetmenlerin pek çoğunun o yapımcılarına e, tekrar tekrar teşekkür ediyor olmaları boşuna değil. E, çünkü hakikaten bir takım insanlar e, Oscar aldırtıyorlar evet. <gülüyor> kampanyalarıyla. Mesela Weinstein, Halbi Weinstein e, bu sene de Imitation Game var. Her sene bir tane şey olur, film olur. E, yani şöyle söyleyelim dinleyicilere, Erani kurtarmanın olduğu sene kesin favori olarak görülürken Erani kurtarmak. ...Winstein'lerin Aşık Shakespeare bir komedi, tarihi e, komedide en iyi filmi kazandı. Ve bu Oscar'ın en büyük şoklarından biri olarak görülüyor. E, Bugün yani... kim hatırlıyor o filmi bilmiyoruz. Evet, kimse ama... hatırlamıyor büyük ama bu tamamıyla Harvey Weinstein'in inanılmaz kampanyası nedeniyle oldu. Ve çok son dönemdeki birçok filmi de e, en iyi film Oscar'ı kazanan Birçok filmin arkasında da o var. Sonraki kral, onun artist, onun mesela. Şeye kadar gidiyor... E... Hayat güzeldir. Evet. E, Benim <gülüyor> ne kadar gidiyor evet, yani, doksan... Beni niye kazandırdı? Evet. evet mesela Maimax de şirketlerin adı 90'larda ve o zaman aslında bağımsız filmleri destekliyorlardı ve e, çok fazla bir yandan Oscar'lık film e, satın alıyorlardı ve gerçekten işi çok iyi biliyor ve <gülüyor> bu seneki filmi de Imitation Game çok daha fazla şey bekliyorlardı ama film aslında Beklenenden çok daha fazla adaylığı kaldı. Hani en yönetmen adaylığı almasını kimse beklemiyordu pek açıkçası. Yani sadece sektör ödülüne aday göstermiştim. Morton Tardum. Norveçli bir yönetmen. Ee, fakat film gerçekten televizyon filminden hallice diyebileceğimiz bir film. Ama orada işte da konu, enteresan bir hikaye evet, var. Konudan dolayı evet. işte ilgi çekici oluyor. Çok büyük bir drama var. Hı hı. Alan Turing'in hayatında. Şimdi de şey yapmayalım, sürprizi bozmayalım. izleyenler. Evet. Ee, izleyince görsün. Bir de e, iki tane daha var aslında en iyi film adayı bahsetmemiz gereken. E, Whiplash, o da geçen sene Sundance'de e, ortaya çıktı ve bütün yıl boyunca kulaktan kulağa büyüdü de büyüdü. Ve hiç yani son ana kadar pek kimse beklemiyordu en iyi filme kadar gelebileceğini. Hani işte senaryo böyle bağımsız bir film, senaryo oyunculuk adaylığı alabilir falan... Ee, bu şaşırtıcı olmazdı ama bunun yanında ses miksajı gibi aslında gürültülü ve büyük Hollywood prodüksiyonlarının adayı olduğu bir kategoride da adayı kaldı. Kurgusu zaten çok şahane onda adayı kaldı. şaşırtıcı bir şekilde uyarlama senaryo Hı -hı. da adayı kaldı çünkü bütün aslında daha önceki eee ödüllerde hep özgün senaryodaydı ama filmi finanse edecek parayı bulmak için yönetmen Ee, ...filmdeki bir sahneyi kısa film olarak çekmiş ve bir o önce. bir sene önce Sundance'te göstermiş ve o yüzden akademinin kuralları çok katı oluyor bazen. Ve bu filmin üstüne yapılmış Hı -hı. bir uzun metrajı olduğu için uyarlama senaryo kategorisini aldılar ve aslında o kategori çok zayıftı. Ee, ve Whiplash şu an bence favorisi o kategorinin veya senaryodan. E, bu arada tabii esas e, en büyük e, şey ise favorilik durumunu ise en yardımcı erkek oyuncu kategorisinde evet. J.K. Simmons'a getiriyor yani. Yani gecenin banko bir ödülü hangisi derseniz gerçekten J.K. Simmons'ın almaması gibi bir ihtimal yok. Yani, i̇lk verilen ödül de o oluyor. Evet ilk başlarda veriliyor <gülüyor> ve direkt olarak veriliyor. Yani direkt olarak J.K. Simmons alacak yani hiçbir şey yok. E, şüphe yok ona. Bir de son olarak American Sniper'dan bahsedelim. O da altı dalda aday. Amerika'da şu an çok büyük tartışmalar dönüyor filmin etrafında. E, film e, Amerikan Film Enstitüsü Festivali var Kasım'da yapılan orada ilk gösterildi galası ve böyle bir sessiz sedasız bir gösterim oldu. İnsanlar pek heyecanlanmadı filme ve ödül sezonunda da Oscar'lara kadar hemen hemen hiçbir adaylık almadı, hiçbir büyük adaylık Hı -hı. almadı ta ki sektör ödülleri açıklanana kadar. Ve Arkasından film vizyona girdi. İnanılmaz bir gişe başarısı elde etti. Şu an 250 milyon doları geçmiş durumda. Amerika'da sadece. Evet sadece Amerika'da ve bu ancak X-Men, Batman ya da Örümcek Adam gibi filmlerin aslında başardığı bir gişe başarısı ve bu da çok fazla şey söylüyor aslında filmle alakalı. Amerika American Sniper e, Irak'ta gerçekten 255 kişiyi öldürmüş e, Chris Kyle isimli bir sniper'ın öyküsünü anlatıyor ve film e, onun aslında tırnak içinde kahramanlıkları gösteriyor ve bir yandan da aile hayatını görüyoruz ve aileyle savaş arasında gidip gelmesini ve gerçekten şey seviyesinde diyebiliriz. Yani gerçekten utanmazca militarist, cinsiyetçi bir film bir yandan da. Öbür taraftan da Amerika'da şu anda bu kadar rağbet görmesini de Psikolojik bir boyutuyla da ele almak evet. lazım hani toplumsal psikoloji açısından hani dünyanın dört bir tarafına e, askeri güçlerini gönderip ve böyle sniperlar, e, keskin nişancılar gönderip hakikaten insanları, sivilleri, masumları kim olduğuna bakmadan dronlarla öldüren bir ulusun bir noktada o bilişsel tutarlılık açısından birilerinin kendilerine yok yok biz iyi bir şey yapıyoruz bu çocuklar da kahraman diyecek böyle bir anlatıya ihtiyaç ihtiyaçları var. vardı. Kahramanlık öyküsüne ihtiyaç Tam var. Tam anlamıyla bence bu Amerikan Keskin İşbancısı evet. filmi de ona hizmet ediyor. Evet ediyorum. ve zaten filmde yani izleyince şey görüyorsunuz yani hiçbir şekilde Amerikalıların niye Irak'ta olduğuna dair hiçbir sorgulamaya da soruşlar da Hani orası öyle bir durum çok olağanmış gibi ve tabii ki de hani gidip orada Amerikan askeri vuracak oradaki Irakları ve bütün Müslümanlar veya da Ortadoğulların hepsi de kötü olacak filmde. Hani böyle şey gibi çok normalmiş gibi Yani bunu birkaç bir sene sunuluyor. önce de Argo yapmıştı evet, aslında. Evet Argo. Yani daha hani... inceden yapıyordu. Evet ama yani o böyle hani onun çizgisinden ama çok daha dediğin gibi radikalleşmiş bir yerde duruyor. Ama tabii bu filme imza atan ismin Clint Eastwood olmasını da ayrıca adını şaşırmıyoruz. lazım. şaşırmıyoruz. <gülüyor> yani Başarılı bir cumhuriyetçi çünkü <gülüyor> tam olarak. Evet ama hani son döneme kadar sinemasına çok fazla karıştırmıyordu politika yani bu kadar şey yapmıyordu ama American Sniper'la hakikaten birazcık artık fazla taraf gir olduğunun da altını çizmek evet. lazım. Öbür taraftan diğer şehire geçmeden önce Birdman'le ilgili bir zombie şey söylememiz lazım. Birdman aynı zamanda bir Hollywood hikayesi de olduğu için büyük ihtimalle akademi üyelerine bu kadar da cazip geliyor çünkü aslında Argo'nun da öyle bir tarafı evet. vardı. Yani Yani Hollywood'un çok narsistik kendini beğenmiş bir şeyi de var yani yapısı da var. Kendileriyle ilgili hikayeler. Şov dünyasıyla ilgili... alakalı filmler her zaman ilgilerini çekiyor. Evet. Yani her zaman da destekliyorlar. Dolayısıyla Birdman'ın bir de öyle bir Evet Aa, ve, ve o yüzden söyleyeyim. şu an evet bir adım daha önde görünüyor Birdman. En azından en iyi film yarışı için. Bir de buradaki bir eksik var. Kısaca Fox Catcher. Ha, Fox Catcher'de evet çok enteresan. En iyi yönetmen dalında aday. iki tane oyunculuk adaylığı var. Senaryo dalında aday. Fakat bu film en iyi filme aday değil. Bu bayağı... Ee... ...tutarsız bir aday listesi olduğunu gösteriyor. Çünkü 5 en iyi yönetmen adayı var ama bir yandan 8 en iyi film adayı var. Akademi'nin kuralları değiştirdi çünkü 2009'dan beri 10'du. İşte evet bunun için yaptı. Fakat yani bir filmin en iyi yönetmen adayı olup bir de genişletilmiş bir en iyi film listesinde... ...hani 8-9 filmin de girebildiği bir durumda girememiş olması bayağı garip geliyor... ...ve nasıl olduğu konusunda gerçekten... ...pek kimsenin fikri yok. Çok aşırı şaşırtıcı bir durum. Ve ilk defa oluyor bu bu sisteme geçirdikten sonra yani bir filmin yönetmenine aday olup benim filme aday olmaması. Bence biraz şeyden de rahatsız olmuş olabilirler. Çünkü Fox geçirdi ciddi anlamda bir sınıf meselesi var. Evet bir de çok Amerika bu sefer tersten aslında bir Amerika eleştirisi. Var. Evet. Dolayısıyla bu filmlerin şöyle bir baktığımızda hiçbirinde bir sınıf meselesinin ön plana çıktığını görmüyor. Yani Selma'da ırk meselesi var. Irkçılık ve ayrımcılık üzerine bir mesele var ama o da orada bir sınıf meselesi olarak ele alınmıyor. Dolayısıyla hani sınıf meselesini bu kadar ciddi anlamda gündeme getiren bir filmdi Fox Geçer. En iyi film kategorisi. Ve tam olarak bir Amerikan kabusu filmi. Tabii yani mi? Amerikan rüyası olacakmış gibi görünüp gerçekten her şeyin bir kabusa dönüştü. Ben film. şey diye düşünmüştüm, John Dupont yani o film başı yani ana kahramanı akademi üyelerinin pek çoğuyla değişik okazyonlarda bir araya gelip kadeh tokuşturmuş bir adam da olabilir, olabilir yani diye öyle için bir, öyle yapmıştır bir. yani evet, zamanında. bir aristokrat aslında tabii, bir anda. Ama psikopat. Şeyine, o ayrı. <gülüyor> Dolayısıyla hani o yüzden de akademi üyelerinden böyle bir adaylık alamamış olabilir. E, oyunculuklardan da kısaca bahsedelim. Erkek oyuncu kategorisinde Ed Redmayne her ödülü almış gibi görünüyor şu an. Yani her şey olacakmış gibi görünüyor pardon. Yani Altın Küroy'ı aldı, oyuncu e, sendikası ödülünü aldı. Ama bir yandan Michael Keaton'ın rolü çok e, çekici bir yandan onlar için. Çünkü düşmüş bir oyuncuyu oynuyor ve kendisinin aslında personasını yansıtan... Ee, bir tarafı var haber. evet yani eski Batman ve tiyatroya düşmüş ve tiyatro oyuncusu haline gelmiş falan ee, bir karakter hani gerçek hayattaki öyküsüyle de çok örtüşüyor ve çok sever aslında akademi hani uzun süre ortalıkta görünmemiş e, ve eski şeyinin yıldızlığını hmm. artık o arusunu kaybetmiş fakat sonradan işte çok büyük bir filmde geri dönmüş oyuncuları çok severler o yüzden onun şansı da olabilir bir yandan da Diğer bir şanslı aday bence Bradley Cooper. Çünkü üç, üç defa üst üste şu an Oscar adayla almış en, en değer oyunculardan biri oldu. Hani geçen sen Amerika nasıl ondan önceki sen Silver Linings Playbook'la aday oldu. Ve e, daha önce hiçbir e, Oscar öncesi ödüldü aday gösterilmediği için şu an Bradley Cooper'ın bu adaylar arasında ne kadar destek gördüğünü... ...ne dair hiçbir fikrimiz yok. Hani Bradley Cooper'ın da sürpriz yapma ihtimali olabilir... ...American Sniper'ın da gişesi ve... Ben ...çok sevgili düşünüyorum. American Sniper üzerine şey olsun istiyorum... ...beş kere daha dair gösterip hiç alamayan oyuncular da var ya... <gülüyor> yani ...o listeye girmiş. Öyle, öyle olmaya dair diyor <gülüyor> o yolda zaten... ...eğer alamazsan. <gülüyor> en iyi kadın oyuncuda ise favorinin kim? O da çok... ...o da Banco, o da Julianne Moore... ...sonunda Oscar'ını alacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Gerçekten çok... ...Oscar'ı en fazla hak eden oyunculardan biri... ...Hollywood'da çalışan... Ee, ...ve daha önce dört defa aday oldu... ...bu beşinci adaylığı... ...hatta 2002 yılındaki törende... ...hem kadın oyuncu hem yardımcı kadına aday olmuştum... ...ama bu, zaten bu çok şey bir liste... Ee, ...bu sene kadın oyuncu kategorisi bayağı zayıftı... ...ve Julian Burgu gerçekten çok rakipsiz... ...ve çok rahat bir şekilde kazanacak... Ee, ...yardımcı kadında da çok benzer bir durum var... ...patrişi evet. arkiyetin almaması gibi bir ihtimal... ...çok zor, bütün ödülleri... Hı hı. ...o kazandı... Ee, ...bunun gibi kategoriler çok <gülüyor> şey... Aslında tahmin edilebilir ama mesela yönetmen şu an birazcık daha havada. Yani Richard Linklater 12 yılda bir film çekti ve çok büyük bir yönetmenlik başarısı. 2 saat 45 uh -huh. dakika boyunca gerçekten sadece küçük küçük olayların olduğu bir anlatıyı ayakta tutabilmek... ...hiç öyle değilmiş gibi görünse de çok basitmiş gibi görünse de çok büyük bir meziyet. Ve gerçekten o hak ediyor bence. Ama Birdman'in de çok gösterişli bir yönetmenliği var çünkü e, tek plan gibi çekilmiş film... Ve o yüzden de görsel açıdan ve estetik açıdan e, bayağı etkileyici bir iş. Ona Gerçek, da gidebilir. Gerçekten geçen sene Alfonso Cuarón'un almış olması bir <gülüyor> sene üst üste. Meksikalı yönetmenlere evet. vermeyebilirler. Bir de öyle bir durum var. Evet. Geçen sene zaten Cuarón kazanmış tabii. Bu sene ben de Linklater'ın alacağını düşünenlerdenim. Yani hak ettiğini de düşünüyorum. Evet. Ama hani verecek bu sene akademi gibime geliyor. Evet en iyi filmi vermese bile en yönetmen... Hı -hı de bence birazcık daha şanslı Boyd en iyi filmi de dışında. Mesela dediğin gibi ayrılabilir. Yani evet. genelde son iki senedir ayrılıyor bu evet. arada. <gülüyor> Onun dışında <gülüyor> e, teknik kategorilerde mesela görüntü yönetiminde Birdman, kostüm tasarımında ve yapım tasarımda büyük Budapestli işte oteli bunlar hep ha. favoriler. Kurguda Boyd'un almaması çok zor e, çünkü görünmez kesmeleri kullanarak aslında bütün o zaman akışkanlığını ...görünür kılan bir film. O yüzden çok etkileyici. Evet. O daha çok e, zahmetsizmiş gibi görünüyor ama uh -huh. e, çok büyük bir iş e, orada yapılan. Yabancı Film Dalı'nda e, iddia favorilerden bir de Arjantin filmi var, Wild Tales. Bu da sürpriz yapabilir diyorlar. Çünkü gerçek bir e, seyirci e, filmi, seyirci dostu bir film. Evet, Akademi öyle filmleri seviyor yabancı dil evet. kategorisinde. Evet. O da doğru. O zaman Öyle, e, son olarak, olarak tamam. e, en iyi orijinal şarkıyla bitirelim tamam. kategorisiyle. Benim de orada kazanacağını düşündüğüm şarkıyı <gülüyor> <gülüyor> çalarak e, başka hiçbir şey vermeyecekleri için e, Selma'nın e, orijinal e, şarkısı Glory'yi e, John Legend ve Common birlikte yazıp seslendirdiler. E, bence hani Glory bu açık ara olacak gibi evet, gözüküyor. Evet, böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik Masa'da Feryal'e, program destekçimiz Ufuk Akari'ye ve bu hafta ekonomumuz Ali Deniz Şensöz'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, böylece kapanışımızı da Glory ile yapıyoruz. Bu hafta vizyona girdi. Özgürlük yürüyüşü Selma'nın esas müziği, ana müziği. Herkese iyi seyirler, İyi hafta sonları. One day, when the glory comes, The war is won, we will be sure, we will be sure, oh, glory, glory, glory, oh. glory, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon. Formed against, yes, glory is destined. Everyday, women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why I rose the on the bus that's why we walk through ferguson with our hands up when it go down we woman and man up they say stay down and we stand up shots we on the ground the camera panned up came pointed to the mountaintop and we ran up one day when the glory comes it will be ours it will be Now the Every man, woman and child Even Jesus got his crown in front of a crowd They march with the torch, we gon' run with it now Never look back, we done gone hundreds of miles From dark Rose, he rose to become a hero, facing the league of justice. His power was the people. Enemy is lethal. A king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. No one can win the war individually. It take the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord. My eyes have seen the glory. One day, when the glory comes. Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Pehlil ve Yeşim Burun